Geçen bölümün özeti... Eee... -e. Sen nasılsın Kerimem Nala? İyiyim ben de Paşa babacığım. Musiki muallemesi telat ile Musiki'yim eşkediyoruz. Siz de afiyettesinizdir inşallah. Sağ olasın kızım afiyetteyiz. Ama yakında zafiyette olabiliriz. Niçin Paşa babacığım? Niçin olacak? Musiki muallemesi telat uyuzuyla aranızda bir şeyler varmış. Ne? Aman Allah'ım neler diyorsunuz Paşa babacığım? Sus konuşma sümüklü. Dün akşam telat beraber televizyonda gerçek telavaleye merhaba telavale derken görürmüşsünüz. <gülüyor> ne olamaz. İftira babacığım. Hem de iftira. Kirayı Kübra. Tamam uzatmayınız. Bugünden itibaren o muallime mi, muallebici mi... ...her ne karın ağrısıysa o herife görüşmenizi... ...katil suretle istibdat koyuyorum. Ama nasıl olur babacığım. Tam da Kürteli Hicazker Peşrevi'nin... ...nihavent Taksim'ine meşk etmeyi öğreniyordum. Başlatma lan şimdi meşkine de Taksim'ine de. Hadi odana defol. Akşam Taci efendiler seni istemeye gelecek. <gülüyor> Ulan herif senin neyine ne gerek. Kızına muhsaki dersi verdirmek. Hayır baba ben o Taci denen salakla evlenmem. Ben Pelat'ı seviyorum. Onsuz yaşayamam. Hayır! Hayır! Kalbim! Kalbim oğlum ya tutma baba. beni! Babacım yapma! <gülüyor> Sen ölürsen beni kim evlendirecek. Baba yapma bunu gözünce yanıydın. Dördüncü bölüm. Evet, Nalan telatsız yaşayamazdı ve o gün bir yolda bulup, konaktan kaçarak telatla demokrasi parkında buluşmuşlardı. Hüzünlüdür Nalan. Oh! Neredesiniz Nalan? İki saattir sizi bekliyorum. Ağaç oldum rica edeceğim. Sormayın Telat, konağın muzluğu açık kalınca konağı su bastı, halılar, yataklar, her şey sular içinde kaldı. Ee, bütün bunların sizin geç kalmanızla ne gibi bir alakası var, bir türlü alakamı celbetmedi Nalan. Ah oh, ne kadar şapşalsınız Telat. konağı süpürüp suyu boşalttım, haliyle de geç kalacaktım oh, tabi. çok ilginç halen son günlerde her tarafı seller sular basıyor biliyor musunuz? Hmm. Denildiğine göre memleketin seviyesi düştüğü için, sel basıyormuş halen Biliyor musunuz Selahat? Bilmiyorum Nalan. Babam her şeyi öğrendi. Demeyiniz. <gülüyor> Ve seninle teşriki mesai yapmamı yasakladı. Demeyiniz Nalan. Aman Allah'ım bu yasakçı zihniyetten ne zaman kurtulacağız Nalan? Paşa babam sizin için. Bu mahallebeciyi hiç gözüm tutmadı. Yeşil gibi adam dedi Telat. Ama nasıl olur Nalan. Suçluluğu ispatı mutlak olana kadar... ...bütün suçlular suçsuz mutlaktır Nalan. Mutlak öyledir ama gel de bunu Paşa babama anlat. Tamam Nalan <gülüyor> bu akşam gelip her şeyi anlatacağım Paşa babanıza. Hayır Telat lafın gelişi söyledim. Senin gelişin hiç iyi olmaz. Ha, biliyor musunuz Serpil bugün çok şıksınız. <gülüyor> Aman Allah'ım neler söylüyorsun. Ben Serpil değil Nalan'ım. ...lütfen kendinize geliniz. <gülüyor> şey, siz de karıştırdınız Nalan. Ben de Ömer değil, telatım. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Evet. Ah, i̇nsan rolüyle bütünleşince karıştırıyor telat. Biliyor musunuz Nalan? ...bugün o kadar makberi aşiyansınız ki... ...cehli mürekkebe olan cihat-ı selasinizin... ...sevdaül kalbimde açtığı ezeyanlar... ...gönlümün ağabey hayatını icra meşke meşkeyleyen bülbüllerin... ...kanat çırpışı gibi müzeyyenat-ı şahaninizin... ...müverrih bir müsteffesi olan zat-ı ailelerinizin... latifelerinizi müsemma-i meşrutiyetiyle birlikte... ...lafzı muradınızı o kadar celbetti ki anlatamayacağım nalem. Ay oh, ne kadar globalısınız telat, Konuşmanızdaki lafı ı güzafınız o kadar derinden mütecezdieleri ki alakanızı müteceziyin olmamak payidar olan devlete aali osmaniyenin meşakkatli bir muallemesi karşısında zevceniz olmakla ne kadar müteessir olacağım bilemezsiniz Selat. Oh nalen susunuz susunuz konuşmayınız bu an bu an hiç bitmesin nalen. Evet Telat hiç bitmesin lakin lakin size kötü bir haberim daha var Telat. Yoksa yoksa radyoda maçlar geç mi dağıtılacak Nalan? Hayır Telat babam ve annem beni Taci Efendi'ye vermek istiyorlar. Demeyiniz. Bu gece göreceye gelecekler. <gülüyor> İyi de niye göreceye geliyorlar Nalan? Size niçin gelmiyorlar Nalan? Ah oh, ne kadar dingeli mutlak bir angustsunuz Telat. ...görücü biziz zaten, bu akşam bize geliyorlar. Naman <gülüyor> Allah'ım, demek, demek Taci Efendi ha. Ulan bu Taci denen efendinin tacizlerinden bıktım Nalan artık. Bırakınız Nalan, gidip o herifi geberteceğim, hayır, öldüreceğim, hayır, yiyeceğim. Hayır, hayır Selat, durunuz lütfen rica edeceğim. Zindanlarda çürümenize dayanamam. En iyisi bu konuyu kapatalım. Evet, kapatalım Nalan. ...biliyor musunuz, canım değişik bir şeyler yapmak istiyorum halen Benim de Telat. Diyorum ki halen Dünya Radyo Dinleyici Kulübü'ne üye olalım, ne dersiniz? Ama Telat, biliyorsunuz devir kötü. Paşa babam yasa dışı örgütlere üye olmamak lazım der hep. <gülüyor> Boş verin Nalan şimdi paşa babanızı. Bu yasa dışı değil, yasa içi. Bu dinleyici kulübün Nalan, kulübe üye olup... ...birçok avantajı şahaneye temaşa eleyip... ...fakrı zaruretten kurtulabiliyorsunuz Nalan. Aman Allah'ım Taci, Taci Efendi geliyor Telat. Bizi böyle görmesin, çabuk, çabuk saklanın. Ayda, burada olduğumuzu bir siz bir ben biliyorum Nalan. Bu herif burada olduğumuzu nereden öğrendi Nalan? Bilemiyorum Telat, herhalde radyodan dinlemiş olacak lütfen Telat. Kuş gibi havaya bakmayınız, saklanınız. <gülüyor> tamam Nalan, geliniz saklanalım Nalan'mız. Evet, Taci Efendi Nalan'la Telat'ı görüp enseleyebilecek mi? Tefrika Hanım'ın iğrenç planları tutacak mı? Çetecilerin başı Yeşil Efendi yakalanabilecek mi? Çift Haseki Paşa ile Yeşil Efendi telefonda görüştü mü? Hepsi gelecek bölümümüzde. Yazan Ömer Pekin, oynayanlar Ömer Pekin. İbrahim Kara Fatih, Serpil Pekin. Teknik yapım Ömer Pekin. Ah, dinleyin dinleyiciler.